El lülü vel mercan Buhari ve Müslimin ittifak ettikleri hadisler Muhammed Fuat Abdülbaki Eserin aslında hadis sayısı 2006'dır. Kaynağımızda bunlardan 1712'si yer almıştır. Giriş Hz. Ali radıyallahu anhu Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Benim ağzımdan yalan uydurmayınız. Her kim benim ağzımdan yalan söylerse ateşe girsin. İman Ebu Hureyre Radyoloğu Anhu bir hadisinde şöyle anlattı.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 ''Ve ona hiçbir şeyi ortak yapmaman, farz namazı dost doğru kılman, farz kılınmış olan zekatı vermen ve Ramazan'da oruç tutmandır.'' buyurdu. ''Ey Allah'ın Resulü! ihsan nedir?'' dedi. ''Allah'a onu görürcesine ibadet etmendir. Her ne kadar onu görmüyorsan da o seni muhakkak görür.'' buyurdu. ''Ey Allah'ın Resulü! Kıyamet ne zamandır?'' dedi.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 Yüksek kina kurmakta birbirleriyle yarışa başladıkları zaman İşte bu da onun alametlerindendir Kıyametin vakti Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği beş şeye dahildir Bundan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak Allah'ın katındadır Yağmuru o yağdırır, rahimlerde olanı o bilir Hiç kimseye yarın ne kazanacağını bilemez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 Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İşte o Cebrail'dir İnsanlara dinlerini öğretmek için gelmiştir buyurdu Talha bin Ubeydullah radiyallahu anhu şöyle anlatır Necid ahalesinden saçı darmadağın bir kimse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi Uzaktan sesinin uğultusunu duyuyor Fakat ne söylediğini anlamıyorduk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 O da hayır, meğer ki kendiliğinden tutasın cevabını verdi. Talha der ki, Allah Resulü ona zekatı da söyledi. O zat yine üzerimde bundan başkası da olacak mı dedi. Yine Allah Resulü, hayır ancak kendiliğinden vermen müstesnadır buyurdu. Bunu takiben o nicitli adam, vallahi bunun üzerine ne arttırırım ne de bundan. Ne de bundan eksiltirim diyerek arkasına dönüp gitti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer doğru söylüyorsa kurtulmuştur buyurdu. Enes bin Malik radyonuna anhu şöyle anlatır. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bir şey hakkında soru sormamız yasaklanmıştı.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 Peygamber Evet buyurdu ozat ve elçin gündüzümüzde ve gecemizde üzerimize 5 vakit namaz farz olduğunu söyledi Peygamber doğru söylemiştir buyurdu ozat seni resul olarak gönderene yemin olsun ki bunları sana Allah' mı emretti dedi Allah resulü Evet buyurdu Ozat elçin mallarımıza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 ''Bunu sana Allah mı emretti?'' dedi. Peygamber ''Evet'' buyurdu. Ozat senin elçin yoluna gücü yetene beyti haç etmemiz üzerimize farz olduğunu söyledi.'' dedi. Peygamber ''Doğru söylemiştir.'' buyurdu. ''Enes'' der ki ''Sonra da ozat seni hak ile gönderene yemin olsun ki bunların üzerine ne bir artırır ne de bunların eksiltirim.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer doğru söylüyorsa mutlaka cennete girecektir buyurdu. Ebu Eyüp Ensari radiyallahu anhu şöyle rivayet etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeyken karşısına bir bedevi çıktı ve hemen Peygamberin devesinin yularını yahut dizginini tuttu. Sonra ey Allah'ın Resulü yahut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 Ravi dedi ki, o zat sorusunu tekrar etti. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine hiçbir şeye ortak koşmayarak Allah'a kulluk edersin, namazı dosdoğru kılarsın, zekatı hakkıyla verirsin, hısımların ile her türlü ilişkilerini sürdürürsün, artık deveyi de bırak buyurdu. Ebu Hureyre'nin Radallahu Anhu'nun anlattığına göre,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 size Allah'a iman etmenizi sonra bunu kendilerine açıklayarak şöyle buyurdu Allah'tan başka ilah olmadığı ve Muhammed'in Allah Resulü olduğuna şehadet etmenizi namaz kılmanızı zekatı vermenizi ve savaşta ele geçirdiklerinizin beşte birini vermenizi emrediyor ve sizleri içine sıra konan ve mayalanarak içki olmasını sağlayan dukbadan, hantemden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 Çünkü zulme uğrayanla Allah arasında perde yoktur. Ebu Hureyre Radyolu Anu şöyle anlattı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat edip de <gülüyor> ondan sonra Ebu Bekir halife yapılınca Arapların bir kısmı tekrar küfre döndükleri zaman Ömer bin Hattab,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 Vallahi namazla zekat arasını ayırt edenlerle savaşacağım. Çünkü zekat malın hakkıdır. Vallahi bunlar Allah Resulüne verdikleri bir sicimi bile bana vermezlerse onlarla hiç harp ederim.''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 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iyi bil Allah'a yemin ediyorum ki nehyedilmediğim müddetçe muhakkak senin için Allah'tan bağışlanma dileyeceğim dedi. Bunun üzerine şanı yüce Allah kafir olarak ölüp cehennem eyle oldukları onlara açıkça belli olduktan sonra akraba dahi olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de inananlara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 Allah o kimseyi cennetin 8 kapısının hangisinden dilerse oradan cennete girdirecektir. Muaz bin Cemel radallahu anhu şöyle buyurmuştur. Ben Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin bineğinin arkasına binmiştim. Onunla aramda sadece severin arka kaşı vardı. Bana "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi. Ben Buyur ey Allah'ın Resulü. Sana icabet eder, emrine koşarım dedim. Sonra bir süre yürüdü. Yine ey Muaz bin Cemal diye seslendi. Buyur ey Allah'ın Resulü. <gülüyor> ben ey Allah'ın Resulü, sana icabet eder, emrine koşarım diye cevap verdim. Allah'ın kulları üzerinde hakkı nedir biliyor Nuz diye sordu. Allah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 Muaz, buyur ey Allah'ın Resulü, hazırım dedi. Hazreti Peygamber, Tekrar, Ey Muaz, buyurdu. Muaz, buyur ey Allah'ın Resulü, hazırım dedi. Allah Resulü, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet eden her kula, Allah kesin olarak ateşi haram kılmıştır, buyurdu. Muaz,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 Bunun üzerine bana şunları anlattı. Gözümden bana bir arıza isabet etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanıma gelmesini, evimde namaz kılmasını arzu ettiğimi, şayet gelirse namaz kıldığı yeri namaz yeri edinmek istediğimi bildiren bir haberci yolladım. Bunu takiben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabından Allah'ın dilediği kimselerle beraber geldi, içeriye girdi,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 Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şehadet ediyor değil mi? Dediler. O bunu kalbinde olmadığı halde söyler dediler. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şehadet etmeyen ki ateşe girer yahut onu tadar buyurdu. Ebu Hureyri Radyalı Anhu, Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin iman yetmiş kusur şubedir ve utanma imandan bir şubedir buyurduğunu rivayet etmiştir. İbni Ömer Radyalı Anhu'nun rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kardeşine utanma nasihatı vermekte olan bir adamı duyunca utanmak imandandır buyurdu. İmran bin Husayn'ın Radyolah Anhu'nun naklettiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem utanmak hayırdan başka bir şey getirmez buyurdu. Abdullah bin Amr Radyolah Anhu'nun naklettiğine göre bir zat Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme İslam'da hangi işler daha hayırlıdır diye sordu. Hz. Peygamber cevaben yemek yedirirsin ve tanıdığın tanımadığın herkese selam verirsin buyurdu. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhu'nun anlattığına göre bir kimse Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem hangi Müslüman daha hayırlıdır diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dilinden ve elinden Müslümanların emniyette olduğu kimsedir cevabını verdi. Ebu Musa radıyallahu anhu "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın hangisi en faziletlidir?" diye sormuş sallallahu aleyhi ve sellemde Müslümanların dilinden ve elinden emniyette olduğu kimselerdir cevabını vermiştir. Enes'in Radula Anhunun anlattığına göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şu üç özellik kimde bulunursa o kimse imanın gerçek tadını alır. Allah ve Resulü kendisine başkalarından daha sevimli olması, sevdiklerini yalnız Allah için sevmek, Allah'ın kendisini dilsizlikten kurtardıktan sonra ateşe atılmaktan nasıl hoşlanmıyorsa, o derece küfre dönmekten uzak durması. Enes radiyallahu naklettiğine göre, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur, Hiçbir kul, Abdullah Varis'in hadisinde kişi, ben kendine aile efradından, malından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmaz. Enes bin Malik, Radyola Anoğlu'nun naklettiğine göre, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur, Hiçbiriniz kendisi için arzu ettiğini Mümin kardeşi yahut komşusu içinde istemedikçe gerçek manada inanmış olmaz. Ebu Hureyre Radyoğlu'nun naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve son güne ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin yahut sussun. Allah'a ve son güne iman eden komşusuna ikram etsin. Allah'a ve son gününe iman eden konuğuna ikram eylesin buyurdu. Ebu Şuray Huzayi radiyallahu anhu, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu haber vermiştir. Allah'a ve son güne iman eden komşusuna iyilik etsin. Allah'a ve son gününe iman eden konuğuna ikram etsin. Allah'a ve son gününe iman eden iyi söz söylesin. Yahut sussun. Ebu Said Radyoluğa Anhu şöyle anlatır. Bayram günü namazdan önce hutbe okumaya başlayanların ilki Mervan'dır. O bunu ilk defa yaptığında hemen bir ayağa kalktı ve namaz hutbeden öncedir dedi. Mervan burada namazın öne geçirilmesi terk edilmiştir dedi. Bunun üzerine Ebu Said Radyoluğa Anhu bu uygulamaya karşı çıkan şahsa gelince işte o Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellemden işittiğim şu hadisi yerine getirmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Sizden her kim bir kötülük görürse onu eliyle düzelsin. Eğer de eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle, ona da gücü yetmiyorsa kalbiyle ve işte bu imanın en düşük mertebesidir.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 Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh'unun naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Yemen halkı gelmiştir Onlar ince gönüllüdürler İman Yemenlidir Dinde ince anlayışlılık Yemenlidir Hikmette Yemen'e mensuptur Cerir bin Abdullah radiyallahu anh'u Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılmak Zekat vermek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 Konuştuğu zaman yalan söyler, taahhütte bulununca taaddünle durmaz, vaat ettiği zaman vaadini yerine getirmez, düşmanlık beslediği zaman da haktan ayrılır. Ebu Hureyre Radya'la Anlu'nun naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münafığın alameti üçtür. Konuşunca yalan söyler, vaat ettiği vakit vaadinde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman Hıyanetlik eder Abdullah bin Ömer'in Radyallahu anh'unun anlattığına göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu Kişi din kardeşine kafir Dediği zaman muhakkak ikisinden biri o küfür kelimesi Üzerine olarak dönmüştür Küfür kelimesi ikisinden birisi Üzerinde kalır Ebu Zer radyallahu anh'u Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi Şöyle derken işittiğini nakletmiştir Herhangi bir kimse bile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 ''Her kim Müslüman olduğu halde babasından başkasına, babası olmadığını bilip dururken babalık nesebi iddia ederse o kişiye cennet haramdır.'' buyurduğunu duymuşumdur. Abdullah bin Mesud'un radiyallahu anh'unun naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ''Müslümana sövmek, fasıklık ve onu öldürmek için dövüşmek küfürdür.'' Ceririn radla an radla an'ın bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Veda haçında kendisine halkı sustur da beni dinlesinler diye emretti. Halkı sustur da beni dinlesinler diye emretti. Sonra da şöyle buyurdu. Benden sonra birbirlerinizin boyunlarını vuran kafirler durumuna dönüşmeyiniz.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 Kimi de kafir olarak sabahladı Her kim Allah'ın ihsanı ve rahmetiyle üzerimize yağmur yağdı dediyse işte o bana iman etmiş Yıldıza yağdı dediyse işte o bana değil yıldıza iman etmiştir Her kim de şu sebeplerle üzerimize yağmur yağdı dediyse işte o bana değil yıldıza iman etmiştir buyurmuştur buyurdu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 şu şu sebeplerle üzerimize yağmur yağdı dediyse işte o bana değil yıldıza iman etmiştir buyurmuştur Sahih Müslim'deki hadis numarası 104 Enes radiyallahu anh göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Münafığın alameti ensarı buz etmesi Mü'minin alameti ise ensarı sevmesidir Bera'e radiyallahu anhu, Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellemden şu hadisi naklederek Ensar hakkında şöyle buyurmuştur. Ensarı ancak mümin olan sever ve onları münafık olandan başkası da buğz etmez. Onları seveni Allah, Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 110'da belirtilen şekilde Onları seveni Allah sever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 Bunun üzerine onlardan aklı başında ve vakarlı bir kadın, "Bizim neyimiz var ki cehennemliklerin çoğu olmuşuz?" ey Allah'ın Resulü diye sordu. "Allah'ın Resulü, çünkü siz ötekine, berikine çok celanet eder. Kocalarınızın yaptığı iyiliklere körlük, küfran gösterirsiniz." <gülüyor> akıllı ve ihtiyatlı bir kimsenin aklı sizin kadar eksik akıllı eksik dinli hiçbir kimsenin çelebileceğini görmedim buyurdu. Kadın: "Ey Allah'ın Resulü, peki akıl ve din noksanlığı nedir?" dedi. Allah Resulü buyurdu ki: "Akıl noksanlığına gelince iki kadının şahadeti bir erkeğin şahadetine denk olur. İşte bu akıl noksanlığıdır. Birçok geceler bekler, namaz kılmazsın. Ramazanda da bir müddet oruç tutmazsın."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 ''Ey Allah'ın Resulü, amelin bazısını yapamazsam ne buyurursunuz?'' dedi. ''Kendini insanlara kötülük yapmaktan alıkoyarsın, İşte bu da nefsine karşı senden bir sadakadır.'' buyurdu. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'u şöyle nakletmiştir. ''Allah resulüyle sallallahu aleyhi ve selleme hangi amel en faziletlidir?'' diye sordum. ''Vaktinde namaz kılmaktır.'' buyurdu. Sonra hangisidir dedim, ebeveğine iyilik etmektir buyurdu. Sonra hangisidir dedim, Allah yolunda cihat etmektir buyurdu. Kendilerine sıkıntı vermiş olmasaydım daha çok soru soracaktım. Abdullah bin Mesud radallahu anhu şöyle anlattı. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme,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 Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyorduk. Üç defa büyük günahların en büyüğünü size söyleyeyim mi buyurdu. Sonra onları şu şekilde saydı. Allah'a şirk koşmak, ebeveyne eziyet etmek ve yalan yere şehadet etmektir yahut yalan söylemektir. Allah Resulü dayanmaktayken doğrulup oturdu ve bu son sözü durmadan tekrarlıyordu. O derece tekrarladı ki, hatta biz keşke sussa diyorduk. Enes'in Radyo'la Ano'nun naklettiğine göre, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük günahlar olarak şunları saydı. Allah'a ortak koşmak, ebeveynine eziyet etmek, cana kıymak ve yalan söylemektir. Ebu Hureyre radiyallahu anh'un naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem helak edici olan yedi şeyden uzak durunuz buyurdu. Ey Allah'ın Resulü onlar nedir dedildi. Allah Resulü Allah'a şirk koşmak, sihir yapmak, bir hak karşılığı olması dışında Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymak, yetim malı yemek, faiz yoluyla elde edilen kazancı yemek, düşmana hucum sırasında harpten kaçmak, Zinadan uzak durmuş, onu hatırından bile geçirmeyen Müslüman kadınlara zina etmek zina isnat etmek buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'ın Rah rahmetullahi aleyh anlattığına göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kişinin ebeveynine sövmesi büyük günahlardan günahlardandır buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, kişi ebeveynine söver mi dediler?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 o adam zina etmiş ve hırsızlık yapmış olsa da mı dedim. Hazreti Peygamber zina etmiş ve hırsızlık yapmış olsa da buyurdu. Miktat bin Esvet radallahu anhu <gülüyor> Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde bir soru sorduğunu nahi, nakletti. Ey Allah'ın Resulü! Şöyle bir mesele hakkında ne buyurursun? Ben kafirlerden bir kişiyle karşılaşırsam, benim ile vursa da benim iki elimden birini kılıcı ile kesip koparsa, sonra benden kaçıp bir ağaca sığınsa ve ben Allah için Müslüman oldum, La ilaha illallah dese, ben onu bu tevhid kelimesini söyledikten sonra öldürebilir miyim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır onu öldürme buyurdu.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 Nihayet ben o gün Müslüman olaydım da bunları duymasaydım diye. Nihayet ben o gün Müslüman olaydım da bunları duymasaydım diye temenni ettim. Hadisi rivayet eden dedi ki: "Saat Allah'a yemin ederim ki Üsame'yi kastederek iki karıncıklı öldürmeye kalkışmadıkça ben hiçbir Müslümanı öldürmem." dedi. Ravi der ki: "Birisi ona: Allah Fitne ortadan kalkıp din tamamıyla Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşı buyurmadı mı dedi. Bunun üzerine Saad, biz hiçbir fitne kalmayıncaya kadar savaştık. Sen ve arkadaşların ise bir fitne meydana gelsin diye harp etmek mi istiyorsun karşılığını verdi. Abdullah bin Ömer radiyallahu anh'un naklettiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bize silah çeken bizden değildir.'' buyurdu. Ebu Musa Radyallahu Anh'un naklettiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Bize silah çeken bizden değildir.'' buyurmuştur. Abdullah bin Mesud Radyallahu Anh'un naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ''Ölü için yanakları vuran yahut yakaları yırtan yahut cahiliye adeti üzere feryad-ı figan eden bizden değildir.'' buyurmuştur. Huzeyfer radiyallahu anhu Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin cennete hiçbir kovucu giremez buyurduğunu işittiğini nakletmiştir. Ebu Hureyre radiyallahu anhu'nun naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kimse vardır kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara bakmaz, onları temize çıkarmaz.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 Sabit bin Dahak radiyallahu anhu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletti. Her kim İslam'dan başka bir din adına yalan yere emin ederse o kimse yalanında söylediği gibidir. Her kim bir şeyle kendini öldürürse kıyamet gününde intihar ettiği nesne ile azap olunur. Bir kimsenin sahip olmadığı bir şeyi adaması doğru geçerli değildir. Ebu Hureyre radiyallahu anhu şöyle anlattı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Hayber'de bulunuyorduk. Allah cehennem ehlinde bulunuyorduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman diye isimlendirilenlerden birisi için bu cehennem ehlindendir buyurdu. Nihayet biz savaşa giriştiğimiz zaman o zat çetin bir şekilde savaştı, arkasından da yaralandı. Bunun üzerine Allah Resulü'ne ey Allah'ın Resulü biraz evvel kendisi hakkında o cehennem ehlindendir buyurduğunuz zat... Bugün çok çetin bir harp yaptı ve öldü denildi. Yine Hz. Peygamber onun yolu cehennemdedir buyurdu. Neredeyse Müslümanların bazısı şüpheye düşeceklerdi. Onlar bu hal üzerine bulunurlar, bulunurlarken birdenbire o ölmedi ancak kendisine ağır yaralar vardır denildi. Gece vakti olunca yaralarının şiddetine dayanamayıp kendini öldürdü. Bu olay Hz. Peygamber'e haber verilince Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber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 Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayber müşriklerle karşılaştı ve iki taraf kıyasıya savaştı. Harbin sonunda Allah Resulü karargahına öbürleri de kendi karargahlarına dönmüşlerdi. Fakat Allah Resulü'nün asabız arasında bir kişi vardı ki düşman ordusundan ayrı kalmış orduya katılmamış birini peçinden amansız bir şekilde takip ediyor ve ona kılıcı ile durmadan vuruyordu. Bunu gören sahabiler bugün bizden hiç kimse falancanın gösterdiği yiğitlik derecesinde bir yiğitlik göstermemiştir dediler.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 Suretle kendini öldürdü. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar arasında böyle kimseler vardır ki halka göre cennet ehline yaraşan hayırlı işler yapar. Halbuki o cehennemliklerdendir. Yine insanlardan öyle kimse de vardır ki görünüşte cehennemliklere ait kötü işler yapar. Halbuki o cennetliklerdendir. Cündeb radyolla anını naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden önceki ümmetlerden birisinde bir kimse var ki kendisinde bir şişkin yara meydana gelmişti. Yara kendisine çok ızdırap verince deriden yapılmış ok muhafazasından bir okça ok gerek onunla vücudundaki şişkinliği yardı. Ancak kan dinmedi ve nihayet öldü. Bunun üzerine Rabbiniz ona cenneti haram kıldım buyurdu.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 Onun üstünde bir ateş olarak alev alev yanmaktadır buyurdu. Ebu Hureyre der ki, bundan insanlar korktu. Bir zat bir tek yahut çift pabuç tasması getirdi de, ey Allah'ın Resulü bunu Hayber gününde almıştım dedi. Bunun üzerine Allah Resulü ateşten bir ayakkabı tasması yahut ateşten iki tane ayakkabı tasması buyurdu. Enes bin Malik Radyoğlu'nun naklettiğine göre, ey iman edenler,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 Saad ona gitti ve Allah Resulü'nün sözünü anlattı. Bunun üzerine sabit dedi ki, bu ayet indirildi. Halbuki bilirsiniz ben sizin en yüksek seslinizim. Demek ki ben cehennemlik birisiyim dedi. Saad bunu peygambere söyleyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayır o cennet ehlindendir buyurdu. Abdullah bin Mesud radiyallahu anh'ın anlattığına göre insanlar Allah Resulü'ne sallallahu aleyhi ve selleme, Ey Allah'ın Resulü cahiliyette iken yaptığımız kötülüklerden hesaba çekilecek miyiz dediler. Allah Resulü, muhsin derecesinde Müslüman olanlarınız cahiliyetteki kötülüklerinden hesaba çekilmezler. Ancak Müslüman olduktan sonra da kötülük yapanlar hem cahiliyetteki ve hem de Müslüman olduktan sonraki kötü amellerinden hesap çekilirler buyurdu. Allahu Ekber. İbni Abbas'ın radıyallahu anh'ın anlattığına göre müşriklerden bir takım kimseler insan öldürmüşler ve bunda çok ileri gitmişler, zina etmişler ve bunda çok ileri gitmişlerdi. Sonra bunlar Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler ve şöyle dediler. Şüphesiz ki senin tebliğ ettiğin ve kendisine davet eylediğin İslam dini güzeldir. Keşke bize vaktiyle işlediğimiz bunca cinayetin bir kefareti bulunduğunu haber verseydin. Bunun üzerine şu ayet indi. Ve onlar Allah'ın yanında başka Tanrı tutup ona yalvarmazlar, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar, zina etmezler, bunları kim yaparsa cezasına çarptırılır. Bir de şu ayet indi, de ki ey kendi nefisleri aleyhine aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin, çünkü Allah bütün günahları bağışlar, şüphesiz ki O çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Hakim bin Hizam Rahmetullahi Aleyhi nakletine göre Kendisi Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme cahiliye devrinde yapa geldiğin bir tekim ibadetler hakkında ne buyursunuz? Bu ibadetlerden dolayı benim için bir sebap var mıdır diye sormuştu. Allah Resulü ona sen mazide işlediğin hayırlar üzerine Müslüman olduğun cevabı vermiştir. Ravi der ki hadiste geçen tahannüs kelimesi tabut kulluk demektir. Abdullah bin Mesud Radyallahu Anuş şöyle anlattı. İman edip inançlarına hiçbir haksızlık karıştırılmamış, karıştırmamış olanlar, işte onlar güvenlik içindedir. Doğru yolda olanlar da onlardır ayeti indiği zaman. Bu Allah Resulü'nün sahabelerine ağır geldi ve ey Allah'ın Resulü bizim hangimiz nefsimize zulmetmez dediler. Allah Resulü de onlara, Ayetteki zulüm sizin sandığınız gibi değildir. O ancak Lokman'ın oğluna söylemiş olduğu, Ey oğulcuğum, Allah'a ortak koşma, ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür ayetinde geçen şirktir buyurdu. Ebu Hureyre'nin Radyallahu anhu naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala ümmetimin söylemedikleri veya yapmadıkları müddetçe içlerinden geçirdikleri kötülükleri bağışlamıştır buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şanı yüce Allah meleklerine şöyle buyurmuştur. Kulun bir kötülük yapmaya niyetlenirse aleyhine onu hemen yazmayın. Eğer o işi yaparsa onun adına tek bir kötülük yazın. Kulum iyi bir işe niyetlenir de yap, yapamaz ise niyetini bir iyilik olarak yazın. Niyetini gerçekleştirirse on iyilik yazın. <gülüyor> i̇bn Abbas Radyallahu Anhu Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin şanı yüce Rabb'inler rivayet ettiği bir kudsi hadiste şöyle buyurduğunu anlatmıştır. Allah iyi ve kötü şeyleri tayin etmiştir. Sonra da bunları açıklamıştır. Kim bir iyilik yapmaya niyetlenir de yapamaz ise Allah o kişinin adına tam yapılmış bir iyilik yazdırır. Eğer niyetlendiği bu iyiliği yapabilirse şanı yüce olan Allah o kişi adına 10 iyilikten başlayarak 700 katı ve hatta daha çok kat iyilik yazdırır. Kim de bir kötülük yapmaya niyetlenir de yapmazsa Allah o kişi adına tam yapılmış bir iyilik yazdırır. Eğer o kişi bir kötülük yapmaya niyetlenir de yaparsa... Allah onun adına tek bir kötülük yazdırır. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar birbirlerine bir takım sorular yöneltmeye devam edecekler. Hatta işte sonunda şunu da söyleyecekler. Malukatı Allah yarattı fakat Allah'ı kim yaratmıştır? Her kim bu türden batıl bir şeyi kendisinde hissederse o hemen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 Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Müslüman bir kimsenin malını almak için yemin eder de, yemininde de yalancı olduğu halde bu yemin ile herhangi bir malı hak ederse Allah'ın gazabına çarpılarak Allah'a kavuşur. Abdullah bin Amr radıyallahu anhu işittiğine göre Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin her kim malı uğrunda öldürülürse o şehittir buyurduğunu nakletmiştir. Makıl bin Yeser radiyallahu anhu şöyle rivayet etmiştir. Ben Allah'ın Resulünü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Herhangi bir kul ki Allah onu bir halkı görüp gözetmek ve himaye etmek üzere vali yapar, o da idare ettiği halkı ihanet ederek aldatmış olduğu halde ölürse, Allah o kula cenneti kesinlikle haram eder. Huzeyfe radiyallahu anhu şöyle nakletmiştir. Allah Resulü,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 Fitneye, namaz, oruç ve sadaka kefaret olur. Fakat ben denizlerin dalgalanması gibi dalgalanacak olan fitneden bahsederken Hz. Peygamber'i sallallahu aleyhi ve sellem'i hanginiz işitmiştir diye soruyorum dedi. Huzeyfe dedi ki bu sual üzerine cemaat sustu. Ben işittim dedim. Ömer sana ve seni meydana getiren babana aşk olsun dedi. Bundan sonra Huzeyfe radiyallahu anh şöyle demiştir.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 Bu takdirde semalar ve yer devam ettiği müddetçe ona hiçbir fitne zarar vermez. Diğeri ise meyilli bir testi gibi kırmızım tırak, siyah renklidir. O kendisine içirilmiş bulunan hevasından başka hiçbir iyi olan şeyi tanımaz ve hiçbir kötülüğü de geri çevirmez. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yılan yuvasında toplandığı gibi iman ehli de Medine'de toplanır. Huzeyfe Radyola Anhu şöyle anlatır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bulunuyorduk. Allah Resulü İslam kelimesini telaffuz edenlerin adedi kaçtır bana sayın buyurdu. Huzeyfe der ki ey Allah'ın Resulü biz 500 ile 600 arasında bulunduğumuz halde sen bize bir kötülük dokunur diye korkuyor musun dedik. Bunun üzerine Efendimiz buyurdu ki, muhakkak ki sizler bilmezsiniz, bir belaya düşürülmeniz ihtimal dahilindedir. Sa'd Radallah anhu şöyle anlatır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında insanlar arasında ganimet olarak bazı şeyleri taksim etmişti. Bu sırada ben, ey Allah'ın Resulü filana da ver, çünkü o mümindir dedim. Bunun üzerine peygamber öyle deme.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 Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Biz şüphe etmekte İbrahim'den Allah aleyhissalatü vesselam'dan daha haklıyız İbrahim ey İbrahim ölüleri nasıl dirittiğimi bana göster dediği vakit Allah yoksa inanmıyor musun buyurdu O da inanıyorum fakat kalbimin yatışıp rahat bulması için soruyorum demişti Sonra Allah Resulü Allah Lut peygamberi de rahmet etsin. Yemin ederim ki o sarp bir kaleye sığınıyordu buyurdu. Sonra yine Resulü, Resulullah eğer ben zindanda Yusuf'un kaldığı gibi uzun zaman hapiste kalsaydım onu oradan çıkarmaya gelen kişinin davetine hemen icabet ederdim buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Peygamberlerden hiçbir Hiçbir peygamber yoktur ki ona beşerin inandığı bir mucize verilmiş olmasın. Mucize olarak bana verilmiş bulunan şey ise ancak Allah'ın bana vahiy ettiği Kurandır. Bunun için kıyamet gününde peygamberlerden en çok ümmetlisi olacağını ümid ederim. Bunun için peygamberlerden en çok ümmetlisi olacağımı ümid ederim.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 Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın anlattığına göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayatım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Meryem oğlu İsa'nın adil bir hakim olarak sizin içinize inmesi şüphesiz çok yakındır. O kesinlikle haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracaktır. O zaman mal o kadar çoğalıp artacak ki hiç kimse mal kabul, mal, mal kabul etmez olacaktır. Ebu Hureyre Radiyallahu anun naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Güneş batı tarafından doğduğu zaman toptan bütün insanlar iman edecekler. Fakat işte o gün önceden iman etmemiş ve imaniyle bir iyilik kazanmamış olan hiçbir kimseye o günkü imanı fayda vermeyecektir. Ebu Zer'in radiyallahu naklettiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bu güneş nereye gider biliyor musunuz buyurdu. Oradakiler Allah ve Resulü en iyi bilendir dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu güneş altındaki her zamanki mekanına varıncaya kadar gider ve secde eder vaziyette kapanır ve bu halde kalır. Sonra kendisine yüksel geldiğin yerden dön denilir o da döner.